Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler, onların kalacakları yer ateştir.